Büyük dua. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Allahım, ben senin zayıf, günahkar ve isyankar bir kulunum. Ey Rabbim, sen buyurdun ki, ve de senin buyruğun haktır, Bana dua edin, kabul edeyim. Ben de sana dua ediyorum. Ben senin zayıf bir kulunum. Kendime haksızlık ettim, günah işledim. Günahımı sana itiraf ediyorum. İnanıyorum ki günahları ancak sen bağışlarsın. Sen benim Rabbimsin, merhametlisin ve cömertsin. Bu kul senin rızanı olmayacak ne iş yaptıysa hepsinden dolayı tevbe etti. Ey Allah'ım! Kudretin, rahmetin ve mağfiretin hakkı için bu zayıf kulundan tevbesini kabul etmeni ve ona acımanı diliyorum. Ey zelil olanları ancak kendisi izzetli kılan... Ve izzetli olanları da ancak kendisi zelil Allah'ım. Ey kendisinden başka ilah olmayan, senden başka ilah olmayışının hakkı için! Ey kendisinden başka ilah olmayan, senden başka ilah olmayışının hürmetine! Ey kendisinden başka ilah olmayan, senden başka ilah olmayışının büyüklüğü için! Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah olmayışının yüceliği için, Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah olmayışının büyüklüğü için, Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah olmayışının kemali için, Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah olmayışının mülkü için, Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah olmayışının izzeti için, Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah olmayışının hakimiyeti için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah olmayışının hükümranlığı için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah olmayışının kuvveti için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah olmayışının üstünlüğü için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah olmayışının rahmeti için, Ey kendisinden başka ilah olmayan, Kendisinden başka ilah olmayışının mağfireti için, Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah yoktur sözü için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah yoktur sözünün hükmü için. Ey kendisinden başka ilah olmayan Senden başka ilah yoktur sözünün zikri için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah yoktur sözünün nuru için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah yoktur sözünün lütfu için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah yoktur sözünün adaleti için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, Senden başka ilah yoktur sözünün doğruluğu için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, senden başka ilah yoktur sözünün kıdemi için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, senden başka ilah yoktur sözünün devamlılığı hakkı için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, senden başka ilah yoktur sözünün bekası hakkı için. Ey kendisinden başka ilah olmayan, ey ebediyen, sonsuz ve devamlı, baki, kaim. Kadir, emniyet veren, gözetip koruyucu olan. Ey Allah, ey Rahman, ey Rahim, Ey Cömert, ey Halim, Ey her şeyi bilen, Ey çok büyük, Ey kaim olan uyumayan, Ey mülkün sahibi, Ey her şeyi kuşatan, Ey şükre karşılık veren, Ey evvelinde yokluk olmayan, Ey her şeye gücü yeten, Ey tövbeleri kabul eden, Ey yardımcı, Ey geniş olan, Ey yeten, Ey yücelten, Ey gözetleyen, Ey vekil, Ey kuvvetli, Ey dost, Ey şanı yüce olan, Ey intikam alan, Ey acıyan, Ey mülkün sahibi, Ey Celal ve ikram sahibi! Ey ortayı bulan, dengeyi koruyan! Ey mahşerde toplayacak olan, ey zengin! Ey dilediğini engelleyen, ey nur! Ey doğruya götüren, ey güzel yaratan, ey Allah! Ey bir olan, ey çok bağışlayıcı! Ey elinde tutan, vermeyen, ey açan, genişleten! Ey kendisinden başka ilah olmayan! Ey hu, ey sebilen, ey yüce! Ey dilediğini her zaman yapan! Ey nimeti bol olan! Ey ihsanı bol olan! Ey borç veren, daima alacaklı olan! Ey eksiklikten uzak olan! Ey hükmü her yerde geçen! Ey çok yaratan, ey rızık veren! Ey zorluk kapılarını açan! Ey bağışı çok olan, ey hızlı hesap gören, ey şiddetli olan, ey yardıma koşan, ey üstün olan, ey temiz olan, ey galip ve hakim olan, ey her şeye gücü yeten, ey lütfu bol olan, ey en güzel dost, ey en güzel yardımcı, ey koruyan, ey yakın olan. Ey duaya icabet eden, Ey doğru söyleyen, Ey ölüleri kıyamette tekrar diriltecek olan, Ey ilk, Ey son, Ey ayetleriyle açık zatıyla gizli olan, Ey hakkı batılı açıklayan, Ey nur, Ey mukaddes olan, Ey intikam alıcı olan, Ey yüce buyruk sahibi, Ey çok güçlü, Ey büyüklüğü kendisinden olan, Ey bir, ey kimseye muhtaç olmayan, doğurmamış ve doğmamış, hiçbir şey kendisine denk olmayan. Bu isimlerin la ilahe illallah'ın ve Nebiyullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı için. İlahlığının, rahmetinin, rablığının, hükümranlığının, affının ve büyüklüğünün hakkı için. Ey celal ve ikram sahibi İhtiyaçlarımızı karşıla. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Muhammed ailesine rahmet et. İşlerimize genişlik ve çıkış yolu ver.